Sonbahar hüzünleri, testere haşmetinde, beynimde esir sızı, bir sızı ki sızının içinde çıplak yazı. Dört duvar içindeyim, tik tak da küçük kaza. Damarlara tek resim asabilmektir yasa. Duvarları yarılmış, faylar da sitem anı. Keşkelerim ağlıyor, durdurun bu zamanı. Her hücremden yükselen, binlerce çığlık sesi. Bir çığlık ki, çığlığın, çığlığının bestesi. Hasret, atom bombası, düş, parçala ve yok et. Saplanmış ıslığıma binlerce sessiz roket Yüreğim kançana, fikrin köşe başında Ağla yalnızlığına, ağla yanı başında Gece soğuk, gece kör, saatin beşindeyim Ruhunda balyoz sesi, enkazın peşindeyim İçimden dışa doğru başlıyor gamlı akım, Bana hicran çölünden, kumdan, madalya takım. Metcezir halindeyim, soruların içinde, Firari saatlerim nedenler ve içinde Çürük bir çınar gibi, sola devrilmiş başım, Tarınca heybetinde, sanki yerde naaşım. Odamın ortasında, yerde küçük bir masa. Üstünde kalem, kağıt, satır içinde tasa. Bir kenara büzülmüş, arkalıklı tabure. Yanına gitmek için, dil döküyor habire. Cilaları dökülmüş, Rengi kaçık bir meşe, Kim bilir, Kaç zamanın hasretlisi güneşe, Mihenk taşı gibiyim, Sensizlik hitabında, Aklım hala resminin, Çizilmeyen tabında, Bir türlü tükenmiyor, Öksüzlüğünde nalem, Katran karası gece, Matem de sanki alem, Hayal, Serap, karışık, korku cinnetindeyim. Behram'ın gözlerinde ümit minnetindeyim. Perdeler savruluyor, açılmış pencereden. Rüzgar bir bıçak gibi geçerken hançereden. Sonbahar yağmurları, pervazları yokluyor. Küsmüş bir çocuk gibi gözlerini saklıyor. Eyvahlarım düşüyor. Yırtık gönül zarımdan Duygular saklanıyor çaresizlik ağrından Hıçkırıklar geliyor rüzgarla perde perde Bir çift gözün hicranı saplanmış orta yerde Yıldızlar dökülüyor efkarla oluk oluk Bir beden ki bedenin bedenine korkuluk Gece soğuk Gece kör, yüzümde yangın hali, gözlerimde ağlayan bir çift gözün melali. Sisler de beliriyor, boşluğu delen bir el, omuzlar yana düşmüş, bakışlarında çengel. Haydi, artık gel diyor. Yeter artık bu acı. Yok mu bu yalnızlığın buzlat kokan ilacı? sancının içindeyim içindeyken hiçinin matem vaktinde gece utancın da suçunun kulaklarım zonkluyor beynimde hafakanlar kıyamete bedeldir tesellisiz bu anlar bu an öyle bir an ki kılıç ucunda damar ve gözümde patlayan onlarca firak şamar Eyvah Eyvah ki eyvah, Yine bende bensizim, Sen benim hepimdeyken, Ben hepinde sensizim. Parçalarım düşüyor, Yerlere birer birer, Bilsen nasıl bir çare sana hasretli nefer, Gerçek hayal iç içe, Nerede kaldı asıl, Hangi kanun sesinde gizlenir gamlı fasıl, Kara gece üstüme, Onun gölgesini ser, Uyut beni koynunda, Uyanmamaksa zafer, Gelmezse çeşmi yârin, Mütebessim nigahı Sussun bu makberinin, Mücrim gönül Segahı Yazan, Makberi Ahmet Akkuyun, 22-12-2008, Saat gecenin 23'ü, Okuyan, Mehmet Çoban